Pazartesi sabahından günaydın. Pınar Yıldıran'ın kampanyasıyla pazartesi gününe başlayalım. Kampanyanın muhatabı yok. Üniversite kütüphaneleri herkese açık olsun. Toplumumuzun eğitimini çok önemsiyoruz. Artık bilgiye herkesin kolayca ulaşabilir olmasını ve toplumsal gelişimi hepimiz istiyoruz. O halde hepimizin bilgiye erişimini kolaylaştıracak adımlar atmanın zamanı. Üniversitelerin değerli kaynaklarından kütüphaneleri hepimizin faydalanabilmesi için Hepimize açık olsun. Üniversiteler, ilim, irfan paylaşan, herkesi kucaklayan merkezlere dönüşsün. Bu konuda çözüm istiyoruz diyen kampanyayı siz de Change.org'a girerek destekleyebilirsiniz. TRT'ye hitaben başlatılan bir kampanyayla devam ediyoruz şimdi. Change.org kampanyacısı Vedat Topaloğlu'na kulak verelim. Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Milli Maçlar sadece TRT'de şifresiz olarak yayınlansın. Takımlarımızın Avrupa'daki mücadeleleri bizler için gurur kaynağıdır. Milli duygularımızın ranta çevrilmesine, herkes tarafından izlenmesine yönelik tüm anlaşmaların ve ihalelerin sadece TRT'nin elinde olması ve maçların şifresiz olarak yayınlanmasını istiyorum, diyor Topaloğlu bu kampanyasında. Şimdi Antalya'ya geçiyoruz. Çevre Bakanlığı, Uşak Belediyesi, Uşak Valiliğine hitaben başlatılan bir kampanyayla devam edelim. Uşak-Ulubey Kanyonu'nu kurtarmak için yardımınız gerekiyor. Dünyanın Arizona Grand Canyon'ından sonra ikinci uzun kanyonu Uşak, Ulubey Kanyonu'nda pis kokudan maske takmak zorunda kaldık. Kanyonun içinden geçen 9 sele deresi kimyasal atıklardan siyah renk almış durumda. Menderes nehrine karışan derenin masmavi suları artık petrol renginde. Derede hiçbir canlı yaşamadığı gibi dere civarındaki tarım ürünleri de zehirli. Uşak Belediyesi resmi sitesinden aldığım alıntı ise şöyle. Ulubey Kanyonu, Uşak ilinin Ulubey ilçesi sınırları içerisindedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona eyaleti sınırları içerisinde bulunan büyük kanyondan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyonudur. Bugüne kadar bilinmeyen kanyon, Ulubey Çayı ve Banas Çayı boyunca devam eden bir ana kanyonla buna bağlanan onlarca büyük yan kanyonlardan oluşur. Ulubey Çağı'yı, bütün kanyonu adeta saklı bir cennete çevirmiştir. Ulubey'in... İlinin güney ve güneybatı kesimlerinde jeolojik yapının özelliğinden dolayı oluşan Ulubey Kanyonu kanyondan geçen Dokuz Sere Deresi'nde meydana gelen kirlilikten dolayı turizme açılamıyor. Kanyonun dibinden geçen Dokuz Sere Deresi temizlendiğinde yamaç paraşütü ve doğa turizme açılması planlanıyor. Böyle bir dünya harikası kanyonu kurtarmak hepimizin görevi. Gelişmiş toplumlar doğa sporu turizmiyle kendilerine gelir elde ederken biz bundan mahrum kalmamız düşünülemez. Acilen Ulubey Kanyonu'nu tüm doğa severlere kazandırmak için imzanızı bekliyoruz, diyor kampanya sahipleri. Şimdi iki siyasal parti haberine geçiyoruz. Timur Şengün, MHP yönetimine hitaben başlatmış kampanyayı Şengün'e kulak verelim. Diyor ki, Meral Akşener'i MHP Genel Başkanı olarak görmek istiyoruz. 1 Kasım seçimlerinden sonra MHP'miz ciddi anlamda Hüsrana uğradı. Gün geçtikçe itibarımızı kaybediyoruz. Öz eleştiri yaptığımızda lider eleştirilmez, lidere sadakat boynumuzun borcudur diyen dava büyüklerimiz bile artık başarısızlığın sorumlularını sorgular oldular. Biz ülke ocaklarında yetiştik, vatan bayrak aşkı ile piştik. Bu davaya gönülden bağlandık, her seçimden başarısızlıkla çıkıyoruz. Bunu değiştirmenin tam vakti ülkücü taban tarafından ve Türkiye halkı tarafından sevilen, saygı duyulan, Sayın Meral Akşener ablamızın MHP Genel Başkanı olmasını canlı gönülden istiyoruz demiş Timur Şengün bu kampanyada. Ve şimdi geçiyoruz. CHP'den benzer bir talep var. Trabzon'dan Özgür Balt bu kampanyasında diyor ki CHP Genel Başkanı adayımız Gezi Parkı kahramanı Mehmet Ali Olaboradır. CHP %25'lik kitleye sıkışmış kalmıştır. Fikir ve projelerini tabana yayamamaktadır. Şu an oluşan atmosferde değişim adı altında eski isimlerin birer birer ön plana çıktığı görülmekte. Bu kısır döngünün dışına çıkmak için farklı bir lider gerek. Görev alınmaz verilir. Gezi Parkı'nda yalnız bırakılan Mehmet Ali Alabara'nın hakkını şimdi teslim edelim. Bolca paylaşımla Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya araçlarıyla dalga yaratalım. Değişimse değişim için. Hemen şimdi diyor BAL Change.org'daki bu kampanyasında. Şimdi de Ankara'dayız. Patiliköy Ankara ekibi Mamak Belediyesi'ne hitaben bir kampanya başlatmış. Diyorlar ki yaşamak için yola ihtiyaçları var. İsmi gittikçe daha bilinir hale gelen bir köy var. Patiliköy. Orada patili canlarımız yaşıyor. Yaşamaya çalışıyor. Tamamen gönüllülük üzerinden yürütülmeye çalışılan besleme etkinliğini bıkmadan usanmadan... Her gün tekrarlıyoruz bazen hepsine yetmek mümkün olmasa da her gün Patiliköy'e gidiliyor. 500 patili can doymayı bekliyor. Ne yazık ki şehrin uzağında ve hava koşulları kötüye gidince karınlarına doyurmak imkansız hale geliyor. Çok şey istemiyoruz. Onlara ulaşmamıza vesile olacak bir yol. Sen de imzalar mısın demiş Patiliköy Ankara ekibi. Göktuğ Karacan bir kadın cinayetinden sonra başlatmış kampanyasını. Değer Deniz cinayetinin katili CM en ağır cezaya çarptırılsın. Maalesef üzülerek, kahrolarak, öfkelenerek bir kadın cinayetine daha tanıklık ettik. Değer Deniz evinde katil zanlısı CM tarafından tecavüze uğradı ve boğularak öldürüldü. Savunmasında ise haksız tahrik indirimden faydalanmak ve daha az ceza almak amacıyla ''Kıskandım, sözleri erkekliğime dokundu, dayanamadım, öldürdüm.'' dedi. Bu beyanla ki aralarında bir ilişki olmadığı, olamayacağı da aşikar daha az ceza almasına engel olalım.'' Ve hak ettiği en ağır cezaya çarptırılsın. Cezalar en ağır şekilde verilsin ki kadın cinayetlerinin önüne geçebilelim. Unutmayalım ki hepimizin ailesi, eşi, ablası, kız kardeşi var. Kadınlar da en az erkekler kadar yalnız yaşayabilmeli, özgürce ve güvenle hayatlarına devam edebilmeliler. Adalet ve hukuk hepimiz için diyor Karacaan kampanyasında. Karaca'nın kampanyası geçtiğimiz Şubat Dan beri Gözde Salur'un Change.org Özgecan adresinde Özgecan yasası talebiyle yürüttüğü kampanyayla tamamen aynı talepte. Türkiye'de milyonlarca bire yasaların kadınları korumasını bekliyor. Umuyoruz ki artık en kısa sürede iktidara gelen hükümet de bu taleplere kulak tıkamayı bırakacak ve sorunun önüne geçecek. Pazartesi gününün son kampanyası esasında bir farkındalık kampanyası. Rabia Yıldırım başlatmış Sağlık Bakanlığı'na sesleniyor diyor ki, Pasif içici olmak istemiyoruz. Duyarlılık ve saygı bekliyoruz. Yolda yürürken, otobüs durağında beklerken, kalabalık ortamlarda içilen sigara sadece içenlere değil, çevresindeki tüm insanlara zarar veriyor. Sigara havayı kirlettiği gibi yere atılan izmaritler de çevreyi kirletiyor. Her gün eve baş ağrısıyla gitmek istemiyoruz. Lütfen biraz duyarlı ve saygılı olalım. Bu bilinci edinelim artık. Pasif içici olmak istemiyoruz. Zehirlenmek istemiyoruz, diyor Yıldırım. Destek için Change.org'a girip imzanızı